Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor İyi kalp insanlar hepinizle günaydın modern sabahlar radyomuzda Şahane bir şey, akşam sabahında pırıl pırıl güreş gökyüzünde Havalar ısınıyor ısınıyor ısınıyor Belki hafta sunuyor hamur gelecek diyorlar olsun Havalar ısınıyor ısınıyor ısınıyor İçimizdeki neşve artıyor artıyor artıyor Antoine Buyurun efendim yani aşırı artmada Antoine noktasına ulaşma diye bir şey var. da ona geldi. Denk doğru, geldi. Doğru. Ee, dikkat çekmesi açısından da güzel. Benim niye böyle kavanozda geliyor sizim? Kavanozdaki adam dizisini <gülüyor> bir gönderme <Evet>. yıllar sonrasında. <gülüyor> yıllar sonra hiç beklemediğim anda bir gönder. Şu Şunu mu açtın acaba sen? Yok. Yok. Yo, normal. normalin açtık. Bakayım. O senin. değil. Bakayım büzüşen dudaklarda mikrofonunda. O yo, da değil. Yok gayet yo, güzel. Şu anda gayet güzel. Güzel güzel. Değil. Senin kulaklığına kötü geliyor. Belki. Tamam. Kavanoz içindeyken herkes kendini farklı duyarmış zaten. Öyle bir şey var. Buyurun evet. Fahir Bey, siz başlayın. Ya günaydın. Ee, öncelikle hepimize... Ee, <gülüyor> ...kabuzunuza girdiğimizde <gülüyor> tadı kaçanmadan yokalandı. <gülüyor> yani niye tadını kaçırdım? Nokta yok hemen... yok, tadım kaçmadı ya. Gayet iyim ben. İyi tamam, gayet iyi olarak. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Önce bir Hacettepe Üniversitesi'nin tıp fakültesine teşekkür edelim. Hakikaten dün çok güzel ağırlandık. Evet. Çok güzel ağırlandık ama bir sadece bir şey vardı, jüri... Şu gerçekten e, gerek taraflı tutumları gerekse taraflı tutumlarıyla. Yani e, beni birinci yaptıkları için ben çok geliştirilecek şey de bulamıyorum ama. Yani tabii ee. ben de aslında şimdi tabii ki bunu ben söylüyormuşum gibi ben sanki sonuncu olmuşum gibi. Gerçi tamam ben sonuncu oldum. Yo üçüncü oldum Fahir sonuncu olmadı. Doğru ya ben hep üçüncü... sonuncu oldum diye aslında üzüntü yaşıyor. O... üçüncü oldum Fahir. Sen sana dedim ya üçüncülük çok iyi bir derece diye. İlk üçe girdin ya. İlk üçe girdim Sen ama. Sen ne şey yapıyorsun yani? ben çünkü geceden be hep sonuncu oldum sonuncu oldum. Nasıl Sen sonuncu... E sonuncu oldun? mu? peline oldum. Ben sonuncu oldum dedim. Allah i̇lk üçe Allah. girdim diyecektim. Ama abartıyorsun ya yani... ya. İlk üçe girsem abi ben ilk üçe girmeye sevinirim ama sonuncu olunca o koydu bana. Yani Ya sonun... şöyle düşün %1'lik dilimdesin. <gülüyor> İstediğin her yere girersin üniversitede. Hadi çok iyi ya. Of ya, ya ilk ki varsınız moralim düzeldi yani. Ben de birinci oldum ama kimseye birinci oldum demedim. İlk üçe girdim dedim ben yine. Oğta sen ne dedin? Ben de ikinci olduğumu herkese başta apartmanımızdaki bütün sakinler olmak üzere herkese ilk üç dedim. İ... Yok ikinci olduğumu söyledim açık açık. Hacettepe... ama birinciliğe layık eser bulunamadı dedim. Öyle bir ya. Öyle bir yalan söyledim. <gülüyor> Hacı Tepe <gülüyor> o tıp da Tıp Fakültesinin bilim yarışmasında mı birinci olduk diyeceğiz. Ne söyleşti değil çünkü bence. Söyleşti değil de yarışmaydı. Girdikten... Ama benim konumum itibariyle tabii o da var. Yani hep işte sınavda ben herkesi bir defalarca e, tekrar etmek istiyorum. Gerçekten önemli. Oturduğunuz yere kadar çok önemli. Tabii. Çünkü beni hemen şeyin arkasına almışlar. E, ne derler ekranı e, ben kafamı sürekli en dik pozisyonda kaldıran ben. Mesela okta çok rahattı. Ben Sonra, rahatım da bendeki hata şeydi ya sildiğim sorular mesela ilk cevabım sayılmış pek çok soruda. Ya yani yumuşak bir kurşun kalem ve Ulan yumuşak bir silgi cazası. muhakkak şart. Sınavlarla. Ben de ilkokulda girdiğim için sıralar küçüktü. Hacettepe'nin Tıp fakülüsü. çünkü ilkokuldan da alıyorlar ya. Evet, küçük çocuklar. Sen işte sıra falan küçük gelmiyor mu sana? Zaten birinci, birinci olmuşsun oğlum. Bir ana rağmen birinci oldum. Ona rağmen ee, Ben hala Yani şey gibi düşünün beni. Senin de abisin senin abin Doktorun ablası doktor. Evet. Benim Sen alemde doktor yok. Ben o yüzden sokak lambası altında çalıştım. Biz, biz bu derecelerle. Evet. Tıp fakültesine girmeyecek bir soruları da Haya... yanlış yaptım yani. Oyna açabilir miyiz? Bu muayine açarsınız bize şey verdiler ya. Teşekkür. Ee, şilti şilti mi? Ne ne ne o? Hilti mi? Irk. şilti mi? Ne o? Hilti hilti <gülüyor> hilti galiba. Bunu <gülüyor> yeteri kadar hızlatarsan duvara darma da <gülüyor> Aslında alıyor. onun ne oldu. olduğunu ben biliyorum ama. Ne? Söylersem çok havaya girersiniz kaldıramazsınız diye. Ben de biliyorum ne olduğunu. Ben de biliyorum. Madalyon. O bir madalyon. Evet. O bir madalyon. madalyon. Modolyanı. Madalyonu. Katılım madalyonu verildi. Katılım bize. madalyonu verildi tamam canım. O madalyonla istediğin yerde sen şeyini muayene açarsın. Mağarani açabilir. Mağarani açasın, dükkanını açar. mesela birisi ne gelse sana vursa, sövse, ne diyeceğimi lak diye madalyonu çıkar. Ne rusatı beyefendi bende madalyon var. Dükkanına Efendim çok özür bence zaten o var. var. Şey koydum, dükkana koydum gördünüz mü? Ben musun? de, de hep müst dükkana koymuş. Mağarani hmm. açarsın, sağlık ocağı açarsın. Tıp fakültesine giremezsin. Hastanede hastane hastane çalışamazsın. otobüslerine binebilir misin? zor Oktay. Hayda. Doğru. Doğru Harvard mezunları bile gelse otto Otobüsü'ne Hacettepe'nin otoparkına park edebilir misin? Zor. Ama istediğin zor. her yere. Hayır. He? Hayır. He, o zaman bir tek muayene <gülüyor> açabiliyorsun. İyi o değil İyi Oktay Şükret ya. Sen de, Ama sen ütopik şeyler söylüyorsun. Yok otto Otobüslerine Ya nasıl? Kim biniyor otto Otobüslerine? Ben şu, soruyorum ya. Bir gün ben bu yarışmayı da yapmak istiyorum. <gülüyor> otto Otobüslerine kim biniyor ya? Kim? Bence onlar böyle hayalet otobüsler gibi. İçinden böyle şey koymuşlar plazma tipi ekranlar dışarıya sanki birileri gibi. gibi ama içinde asla kimse yok eminim ben çünkü şoför de yok onda yok canım zamanında öyle bir ana kumanda ki. merkezinden yönetilen bir takım hareketler var veya cinler başka açıklaması olamaz ya ana kumanda merkezi ya, ya cinler cin, başka yok, açıklaması... var var bir tane daha var otu, öğrenci kimliklerinde de <gülüyor> otobüsine binenler zemini açıyor mu? Nasıl yazıyor mu diyor öğrenci kimliğinde? Evet, sül bile edemez. Bizim kimliklerimizde yazıyor şu anda. Otö öğrencilerinin kimliklerinde yazmıyor. Yok canım yok. Onlar da yazmıyor. Ya onlar binebiliyor mu? Onların ayrı otobüsleri var. Ha canım, biliyor Hayır canım ben. başka bir şey soruyor. İstese yani mi diyorsun? Ha yani benim de mesela ayrı otobüsüm olsa ben gene öze derim otobüs dedim. Oto öğrencisinin kimliğinde şey yazıyormuş arkada. Bütün taksiler sizin beşinci maddede. Mesela dörtte, üçte falan ayrılırken bu kimliği vermek zorundasınız. He, kaybolduğu, kaybolduğu zaman şuraya bırakınız. Beşinci madde bütün taksiler size papyon. Yazıyormuş. Evet. Birden şurama bir ağrı girdi ki Oktay. Değme gitsin. Demi Murun barışalım ısrarından sıkılan. Gel barışalım ağır. Ya böyle bir şey mi olur yazık ya. Böyle bir şey mi bu kadar emin misiniz? Aşton Kuş'a 200 bin dolar verip 500. uzay yolcusu olmuş. Ama 500. Dolar olmuş. Biz ilk 3'e girdiğimize üzülüyoruz. O 500. olduğuna utanmıyor sırık. 200 dolar mı? 200 bin, bin. Yedi küçük hesapların adı mı? <gülüyor> Olma. Küçük hesapların adı mı? Ben de büyük olmadım. tut. Büyük tut. 200 bin dolar. Yani şey kadının tacizinden kurtulmak için uzaya mı gidiyor? Öyle mi özetleyebilir. Söylenmiş Tek başına mı gidiyor yoksa yanında birileriyle mi gidiyor? Ne bileyim 500. uzay yolcusu olduğuna göre vardır yanında yani yamaçıda. Biz falan filan kız arkadaşıyla beraber mi yoksa yani 500. dediğin yani yekten gideyim ben öyle bir takalayım geleyim mi? Ee, bir gideyim geleyim evlenmeden önce bir gideyim geleyim uzaya demiş hani... zaten uzaya sevgilinle gitmek restorana yanında yemek tarifeli seferlerle gidecek bu yıl içinde Ama tarifesi sever yok ki zaten oraya uzaya mı? evet daha yeni zaten 3-5 sefer bir artistler şey ilk verdikleri efendim tarifeli seferler. Olur mu? ana kadar efendim. hep şeydi ya taksi dolmuş gibi kullanılıyordu uzay seferlerinde. Uzay kalkıyordu. Dolunca. Şimdi charter diyorsun? Uzunca evet, kalkıyor. Bir de şimdi şey yani. E, hatta isim yazılıyordu. Yani önce isim yazılıyor, sonra dolması bekleniyor. Hmm. Sonra şimdi küçük küçük kağıtlara saatler, kalkış saatleri yazılmış. Ne kadar güzel. 117 bu. ile mi çıkıyor uzaya? 115. 117E. 117 ile. E. 117 yani ayın Altından geçecek. Ayın beri yanından Evet. Hmm. Güzel bir seyahat o. Dünyanın en güzel yerleri görünüyor öyle olunca. Nerede İsa sürerse mesela? de bütün kıtalar falan bütün denizden. Bütün kıtalar ayağımın altında. Uzaydaki rotayı Cilla belirlerken kılı. ne kullanılıyordur ya? Beri yanına. Hiçbir şey yok ya. yani. Güneş. Tamam güneş de yani. Da güneşi yani. böyle yanına alacaksın diye. Güneşi soluna al diye gidemezsin ki şimdi ama aynı hatta mesela güneş biraz solunda ama üstünde kalıyor. Telefon biraz o... aşağı çok daha yani dağın. Yani telefon etse de mesela kaybolan adam şu anda biz şuradayız falan diye tarif isteme durumu da yok. Nasıl nasıl oluyor? Ya dünyaya zaten uzaydan nereye geleceksin? Dünyaya değil mi? Dünyanın yeri belli ya. Gelirken şey değil abi benim giderken. sorumum giderken. Yani gelirken zaten gelirsin. Onu herhalde Bak adam ne güzel söyledi ya. Mıknatıs. Gelirken zaten gelirsin. Mıknatıs tipi bir şeyle büyük. Ihtimal. Mıknatıs ya da bilgisayarla Bilgisayar atamalar. tipi. Ben de mantıklı olan öyle sistemin kurulmuş Mantık olması bana mi? mantıklı geliyor. Atamaların bilgisayarla yapıldığını İnanıyoruz inanıyorsunuz da. da. Evet. Uzayda yön bulmanın bilgisayarla yapılması mı size garip geliyor diyerek... Doğru. ...güzel bir soruyla bırakıyoruz dinleyicilerimize bu saate. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Müziğin kendi kendine çaldığı dakikalarda biz hep ne diyeceğimizi düşünüyoruz. Bu olaya hangi açıdan yaklaşacağımızı. Evet evet evet çok önemli. Çünkü bazen öyle sarsıcı şeyler var ki en ufak bir yanlış ifade sizleri bambaşka yerlerine sürükleyebilir. Ee, en doğru şekilde habercilik bunu gerektiriyor çünkü gazetecilik bunu gerektiriyor. Yani haberi alalım o zaman. Haberi alalım. Ya şimdi bunun haber değeri var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi ben de bir şey anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Antalya'daki Ahmet Ferda Kahraman İlköğretim okulunda <gülüyor> e, sınıf başkanının konuştukları için isimlerini tahtaya yazması biliyorsunuz aşikardır. Oradan 9 e, öğrenciye defterlerine yüz e, herkes ben geri zekalıyım yazma cezası verilmiş. Öğretmen mi vermiş bu cezayı? Öğretmen evet bunu Çocuk yazmayanları mı? da disiplin öğretmenin kuruluna. Öğretmen defterine mi yazılıyormuş ha, Kendi defterlerine iş defterlerine. Öğretmenin defterine yazsınlar. Ya, Resim Radancı. iş defterlerine mi? Peki ben bir şey anlatacağım da yani evet. şimdi böyle şey Zamanında bana da yapmışlardı da bunu Gerizekalıyım yazdım başka bir şey. Bunu hayır. Ah, keşke o kadar o, ya biraz daha geçkin yaşlı dönemlerimde askerdeyken benim de başıma böyle küçük Baya geçen senelerde o zaman falan <gülüyor> yani çocukluk dönemi diye anlatma <gülüyor> ya. Birkaç Kesin. sene önce yani. Yok canım 8 9. E tamam yani en azından <gülüyor> şimdiki yaşına daha yakınsın. Ya 10 sene önce tam aslında net <gülüyor> rakam vereyim 10 sene önce. <gülüyor> ben başıma da şöyle gel şimdi bu biliyorsun dağlara da taşları tekmil vermemi. Dağlara taşları tekmil de değil aslında dağlara taşlara da bir tekmil vermek olarak da addedilebilir. Bir pentatlon şey sırasında insan yorulunca şuradan böyle hani odun altından şey yapacağım şuradan bir aradan fuyayım. diye. Ha, hile yaptın şey yaparken turumu tamamlarken. Turumu tamamlarken hile yaptım. Ha. Yani bu tabii aşikar o kadar kalabalıkta fark edilmem düşüncesiyle fakat dikkatli gözlerden kaçmadı. Beni de kenara çekip ee, işte 15 Kim, dakika sistem boyunca sistem. Mi? sistem. Evet. <gülüyor> Şöyle dedi. E, 15 dakika. Işte, evet 15 dakika boyunca işte tekmil verip Ben Fire Uç, ben bir geri zeka alayım komutan diye 15 dakika tekmil verdirdiler bana dağlara taşlar. Ay ben sana kıyamam falan. Ya. Yani evet hakikaten Vallahi de çok basını ya. biraz gecikmiş de olsa yansımasını talep Sen ediyorum. Sen niye 10 sene bekledin bu şeyi anlatmak için? Yaptığımda biraz geri bu. Yok hiç gerizekalılık değil bilekisi akıllılıktı. Orada bir gerek yokken tellerin üstüne bak şimdi mesela arkandan düşman geliyorken evet, veya ya. düşmandan birini kurtarmak istiyorken. savaş şu an telin içinden de geçersin üstünden. Ama ortada bir tehlike bir şey yokken antrenman ama antrenman antrenmanda yanından geçmek Bence Tabii. akıllılık göstergesidir. Geri zekalılık değil. Çalım atmak, çalım atmak gibi Ben <gülüyor> yani Zaten yani... yapılması gereken angarya işleri yapmamanın ee, bir zeka göstergesi. zeka göstergesi olduğunu düşünüyorum. Hatta onu erteleyebildiğin kadar ertelemenin de bir zeka göstergesi. Yaptım efendim hepsini yaptım demenin de çok çok akıllısın. <gülüyor> diye öyle bir şey var. Aferin paşalar çok akıllısınız dediler mi? Demet, demediler. Birinci de. demediler. En demedi. akıllı sizsiniz dediler mi? Hayır, hayır, hayır. Hay, hay, hay. Demediler. Keşke deselerdi. Yani şimdi seninle ilgili sıkıntı tabii ki çok onur kırıcı insanın canını sıkan bir hadise. 10 yıl sonra bize anlatacak hale gelmez evet. ama Ve bunu da ben size gelişim bozukluğu da var. Evet, yani bunu da yani da... Bize bile anlatamamışsın. Yani 10 yıl. Ben size bunu ilk kez anlattım değil mi? Daha önce bir Hı -hı. anlatma şeyim olmadı. Olmadı. Belki cümlelerini toparlayamadığın için anladığımsındır. <gülüyor> Hayır yani e, burada ben geri zekalıyım diye bağır mısın? Biz birbirimize geri zekalıyım diye bağırmadan gerizekalılığın üst noktalarında yaptığımız hareketlerin hepsini anlattık bugüne kadar. Evet, Ama evet. bu olay işte bak dokunmuş sana. Çocuklara kimdir? Daha çok dokun. Ne kadar çok dokun. Oğlum buradan çıkacağım vallahi psikoloğa gideceğim? <gülüyor> yani o noktaya gel. Aynı parkura git. Aynı, Aynı parkura. parkura. Çık yayından sonra. Evet. Aynı parkura git ve yine öyle ilk yaptığın gibi Tamamla o parkuru. Yani Doğru. atlayarak, zıplayarak, yanlardan fuyarak, Ya da hiç gitme. Bence de. <gülüyor> yani hiç, gitme. iki, ya hiç, git. hiç, hiç gitmemek de bence. Ben de hiç gitmemek daha mantıklı geliyor. Şey olabilir. Bir e, seni rahatlatma yolu olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bak ben kendi kendim suçumu nasıl kabullenmişim ki. Benim yaptığımda gerizekalıklı falan diyorum. Bak kendimi nasıl ikna etmeye çalışıyorum olayım ya, mantıklı olmasına göre. O kadar bağırırsan yönelik. tabii ki. Hiç, o kadar hiç, mantıklı olmasını göre kendimi nasıl ikna etmeye çalışıyorum Oktay. Beni bir rahat edin. Beni bir götürün beni bir yerlere götürün. Sen evrene mesaj vermişsin. Yani orada yapılan şey aslında o. Evet. Aa, tekmil verirken aslında evrene tekmil veriyorsun. Sen şunu düşün faire. Yani trafikte giderken ne bir dakika bu adam bana kötü bir şey dedi. Hayır, evet. evrene tekmil veriyoruz hepimiz. Ama sen orada bir de Evren'e mesaj vermişsin. Ben böyleyim, ben böyleyim diye. Evren hani birinde... Ben de böyleyim, evet. Bir defa, iki defa falan tamam. Tamam herhalde çocuk bir şey oldu falan filan der. He. Hepimiz kendimize bir kere iki defa aman ne gerizekalıyım falan diyoruz ya. Evet. Sen 15 dakika boyunca bunu deyince Evren'de belki kayıtları öyle geçti. Yani geliyor ki... Burada senin suçun yok tabii Emir yüzünden yapıyorsun. Pek çok kişinin olduğu gibi senin de Evren'in yargılanmasını <gülüyor> isteme hakkın var. <gülüyor> Bu... Ha, Oktay Demirci bugün... Bu kadar çok Evren deyince... <gülüyor> ha, bu ama an. bugün gazetelerde de var ya çocuk haklı. Kenan Evren mi var gazetelerde? Kenan Evren var. 12 Eylül öncesinde... <gülüyor> ben kurucu iradeyim, beni yargılayamazsınız diye, diye savunmasında yazdığı He. iddia ediliyor. Ee, neyse canım o konuya geleceğiz geleceğiz geleceğiz göreceğiz. Bugün Ankara'da yani. emniyet şeridi var mı? Emniyet şeridi derken en sağdaki şerit mi? Evet yani, yani bu mesela hani sembolik şerid, olarak var bir yerde. Şeritlerde giderken herkes ya, şeridinde bazen, giderken Hı -hı. emniyet şeridine Mesela İstanbul'da işte köprülerde var, var şeyde köprü var. girişleri, her yerde var. Yani kullanın. Tabii ki. Oraya girmeyin falan diye böyle bir şey var. Gerçekten Aslında. de Aslında. E, öyle bir şey. Mesela şimdi sen bu turunu tamamlarken ha. yaptığın hileyi anlatacağım. O tip bir hile yapıyor musun, yapmıyor musun Fahri? Sen onu düşün. Trafikte mi? Trafikte. Asla yapmam ya. Emniyet şeridine girmek ne demek? Bitti o, bitti, o zaman. Bitti, Kimsenin bitti. bana bir şey demesine gerek kalmadan. Emniyet şeridi nedir? Acil bir durumda. Ama bu demeklik işe geç kaldım acil yetişmem gerekiyor demek emniyet şeridini kullanmak Polisin değil. öyle bir ceza verme hakkı yok değil mi? Var aslında. Mesela emniyet şeridine girer adamı durdurup e, 15 yapıyorum. dakika ben bir geri alayım e, efendim diyerek trafiğe doğru bir de polise yok, doğru, doğru. yok değil mi öyle ya, bir şey? Ya, ya, ya. Ben bir kere e, emniyet şeridi ters yöne girmiştim. Girmişsin. Yöne nereden girmiş? Yok yok çok bilinçli. Girdin. ...bu şey var ya... ...Günis Sokağında oralarda böyle... ...ya dolanman gerekiyor ya da ters yönden bir takım hareketler yapman gerekiyor. O hareketlerden birini yaptım. Orada tam karşımda da emniyet kuvvetleri. <gülüyor> emniyet kuvvetleri. <Olayı> daha <gülüyor> Ve Türk Silahlı anlayıştı. kuvvetleriyle yan yana. Evet. Ondan sonra ben hemen... ...gk ayacını doğru doğrultmuştum. <gülüyor> i̇şte Eylül'e Burası ters yön, görmedim bu tabelayı. Memur ben gördüm de kimse görmez diye düşünerek. <gülüyor> diye böyle Çok net bir açıklama yaptığım zaman İyi, geç geç demişti bana. Adam senin dürüstlüğün ne orada? Dürüstlüğümden işte. etkilendi herhalde. Çünkü o büyük ihtimalle şeye hazırlanmış. Ben bir şeyden etkilendim. Tabelayı görmedim efendim oraya şey mi olur falan diye bir numaralara kalkışacağımı düşünüyordu. Ona hazır cevabı vardı ama dürüstlüğün hazır cevabı yok. Pa papam pa, papam diye trompetler ötecekken... <gülüyor> Trompet beklerken sana Tahta 60. Ya. yıl. Tahta 60 bir dakika mı? bu gerizekalı yasan çocuklar ne oldu? Ha, ne Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı. E o gelişim bozukluğu şeydir ya öyle bir gerizekalıyım bir defa daha öğretmen yokken sınıfta konuşmayacağım yazdırıcı ne yazdır mı? bunu yazdır ama geri zekalıydım yazdır. Sen onur kırılmaya çalışıyorsun? Lise mi bunlar çocuk mu? Bunlar 9. sınıf işte. Kazık kadar adam aslında bir tarafta. Orta ok. Lise 1. Lise 1. O en hassas dönemi. Ee, bu arada 9. sınıf değilmiş 9 öğrenciymiş. Her gördüğümüz rakama atlamayalım Fahir Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok garip bir tartışmanın ortasındayız sevgili dinleyiciler şu anda. Stampa. Hayır, istampa Pardon. ya. Hayır, hayır, hayır ya. İstampa. Kaşe be oh. kaşe. <gülüyor> o. Kaşe. O ucuyazın adı kaşe <gülüyor> Kaşe. Istampa'nın bastığı şey aslında kaşe. Istampa dediğin şey istampa, istampa içindeki küçük bir parçaya istampa. Küçük bir parça sadece <gülüyor> diyorsun yani. Zaten <gülüyor> bir şeyi, kaşe dediğin üç parçanın oluşu. stampa Istampa. Mıknatıs mürekkep. Ya zaten mürekkepli kısım istampa. Biz niye girdik saat 8.58? Tam tadını çıkartacağımız havalardır. <gülüyor> <salallar gülüyor> ya ya <gülüyor> istampa o adı, setin adı ama bu, bu her şey kendi içinde olan... Ee, her, şey kendi, her, şey her şey dahil sistem. Her şey dahil. Hani o da, işte onun adı ne onu bilmiyorum. Isparta eski müdür odalarında olurdu ya ya da müdür. İşte onun basarcsı. Bir tane şey olur mürekkebin olduğu sünger. Bir tane de manuel damga olur. Bir kaşe de, basılan aletin adını bilen var mı sevgili dinleyiciler? Telefonumuz 210 30 30. Şu an dakini mi soruyorsun? Ya yani şu andaki dediğim daha çok kullanılan. her şey dahil olan. Her şey dahil sistemi. Döndermeçli sistem. Yani, yani mürekkebin kendi içinde kaşeki kaşe. al basılan. Kaşe ama şey yani. şey kaşe sizin de. Sizin bas basılan şey kaşe de niye ona kaşe diyorsunuz? Bir de şey vardı el ıslatma süngeri vardı biliyorsunuz. Böyle pembe renkli. Para sayarken. Para sayarken. Ama koyu yeşil ve turuncu. Kaşede. Ya turuncu böyle parmağını bileşim. şey yaparsın bandırırsın. <gülüyor> evet. Günaydın efendim. El ıslatma mı pul ıslatma mı? Ben onun zaman El pul. <gülüyor> Islatmak istediğin ne varsa ıslatabiliyordun yani. Hmm. Yalamamak için mi? Evet. mü kadar yeri ıslatabiliyordu. <gülüyor> cür mü? mü <gülüyor> Bir konuşuyoruz biz günaydın ya. Günaydın efendim. Good morning. Merhaba. Good morning. Thank you please. Alamadık istampanın adını. Ya istampanın. Günaydın o Hayırdır, efendim. Herhalde bakayım da görüşüyoruz. Ali Ertuğrul ben. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bu çaresiz durumumuzda yardımımıza koşacak mısınız? Evet hemen söylüyorum. Ee, mürekkep konulan e, kırmızı ya da mavi bezin stampa ya da istampa. <gülüyor> e, her şey dahil sistemin adı da otomatik kaşe. Otomatik, otomatik kaşe, kaşe. Oh be. Evet. Tamam otomatik birisi bize kaşe. kaşeyiniz var mı Dediğinde şey diyeceğiz Otomatik kaşe demek o zaman otomatik yarı otomatik o zaman Çünkü <gülüyor> yanlardan takılma yapıyor bir tanesi Böyle <gülüyor> evet, tık tık, tık o, diye böyle evet, bir şey otomatik o zaman onlar, da onlar çıkabiliyor bozuk otomatik. Hafif çıkarıp törpülediğiniz zaman takılması geçecektir ona. Öyle mi tamam o zaman Abi, otomatik sizin, demeye devam Sizin affedersiniz esnaflıkla bir alakanız var mı? E, vergi denetçisiyim ben Ama Süper kurban mısın? olurum Aman Ali Bey neden <gülüyor> söylemeyi buyurun Vallahi billahi şöyle. yani vergimizi Muhtasarı o... da şey, Yani bir 25 lira eksik çıkmıştı Öyle yani Abi O şeyin adı ne o zaman Ali Bey Para tükürmeden para saymak ve pul yapıştırmak için. <gülüyor> Vallahi onu bilmiyorum ama ben yalamatik diyorum ona. <gülüyor> Vallahi siz öyle diyorsanız biz de öyle diyeceğiz. <gülüyor> ben sırtıma dövme yaptıracağım yalamatik diye. Ali Bey çok teşekkür ederiz. Size kitap armağan edelim. ederim Şahane Hatalar efendim. kitabını. Evet. evet Yani April çok bu yayıncılıktan çıkan e, bu kitabı size gönderelim Ali Bey. Tekrar ulaşır mısınız bize? Tabii ki efendim. Bir beş dakika sonra tekrar yapabilirim. Tamam şahanesin. Çok sağ olun. Size teşekkür teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Gerçekten de... Çok sıkıcı bir tartışmaya son noktayı koydu. Yalnız Ali Bey de şeyin otomasyon hastasıymış her şeyi matikliyor yani bakıyoruz. <gülüyor> <Yalamatik>. Otomatik kaşe. <gülüyor> Yalamatik. O zaman reklamlarla coşalım. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydoz. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Belip'le de birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. <gülüyor> Kesinlikle geliştireceğiz. <gülüyor> Sayenizde bu, ya, bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? Yani. <gülüyor> ben konuşturmayı başardınız. Ben çok keyif <gülüyor> aldım. Haftaya Paydoz, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla. Her cuma saat 19'da Radyo OTTÜ'de. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten öyle. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Neler oluyor, neler eğitiyor dünyamızda bakıyoruz buyursun efendim. Hmm, dünyamız kazana, kaynayan bir kazan. Ee, tabii ki biz de bu kazana ne yapıyoruz? Bir parça tuzumuz olsun diyerek bir tuz parça kaldırır, tuz, tuz, tuzlandırıyoruz. Tuz, tuz ekiyoruz, kepçe sokuyoruz ve evet. kaşık kaldırıyoruz Ve tahta 60. yılını kutlayan e, kraliçe 2. Elizabeth Dün. İngiliz parlamenterlerin önüne çıktı Teşekkür ederim Sağ olun. Zaten İngiliz parlamenter olacak adammışız yani İki Zayıf Evet parlamento... <gülüyor> Mesafeli <gülüyor> İki parlamento kamerası üyelerinin yanı sıra Parlamento kamerası Lordlar kamerası ve Avvam kamerası ee, Eski başbakanlar Ondan sonra önde gelen diplomatlar Dini liderler Hepsi. Önüne gelen diplomatlar mı Önde gelen, <gülüyor> gelen diplomatı çağırın dedim ben de. 85 yaşındaki kreçe bu buluşmaya etkileyici şahane bir hediye ee, diye ee, yorumlamış. Etkileyici ee, ve şahane bir hediye. Bugüne Konuz. kadar... <gülüyor> Bugün... Yalnız bu iki zepleri silindim. <gülüyor> Bugüne dek parlamentodan geçen 3500'den fazla yasa tasarısını imzalayan... Hı -hı. Ondan sonra ne imza atmış 60 ya vallahi. 5 yılda 3500 mü? Azymış ya. Nasıl az ya? Yılda tasarı. Bak adam hemen hesapladı. Ama yani bu. hepsinin üzerinde konuşulduğunu, Parlamento, uzun uzun tartışıldığını falan ya. düşün. Parlamento da İngiliz Parlamentosu. 3500 tasarı dediğin nedir ki ya? Yeri geliyor 2 gecede çıkarırız Oktay yani. Lafı bile olmaz 3500 i̇ki tasarı. 2 gece mi dedin fair? Evet. Olur. <gülüyor> o, o yüzden dikkatimi çekti <gülüyor> dinle. Winston Churchill ve Margaret Thatcher'ın da bulunduğu 11 başbakan eskitti. Mevcut başbakan David Cameron 12.sü <gülüyor> demiş. <gülüyor> Ondan sonra 97-2007 arasında ülkeyi yöneten Tony Blair Elizabeth tahta çıkmasından sonra e, dünyaya gelen tek başbakan. Hmm. Ondan sonra yani tahta çıkmış sonra Tony Blair doğmuş. Ne kadar güzel David Cameron daha mı yaşlı? David Cameron daha yaşlı. Öyle mi? Öyle bir şey göre. Tahta bulunduğu 60 yılda Vatikan'a 6 kez papa atanmış. Yani şöyle aslında kadının kimleri kimleri gömdüğü ortaya çıkıyor. Yaşayan tarih. Yani Kaç adeta. Kaç madalyası var sizce? 80. <gülüyor> Karatecinin mi? Evet. Kim veriyor ki bu ma karateci madalya? 60 zaten de, yıl zaten Ege ye. nasıl 80 diyorsun ya? 60 yıl. 60. İkinci şey, Dünya Savaşı sırasında aktif değil miydi? O zamanlar bol aktif 60'du. derken. Öyle koşturuyordu yani. Ya o da koşturuyordu. Bir şeyin ucunda Kaç tutuyordu? madalyası olmuş? 40. 40. 40 çok güzel bir tahmin ama 32. Hayır. Biraz yüksek. 4, düşünün, 160. Büyük. <gülüyor> büyük düşünün biraz daha büyük düşünün. 400 mü? 400 4500. Ne? Ya biz de diyorduk ya o koca Plaketleri sarayda. Plaketleri falan sayıyor onlar bize dün mesela verilen madalyaları da sayarsak. İki biz... sayarız değil mi biz o zaman <gülüyor> dünkü bir tahtası var çünkü onun bir de üstündeki madalyonu var. Yani diyorduk ya koca sarayda ne yapıyorlar ne yapıyorlar iki kişi karı koca çocuklar evlendi falan diye demek ki yarısı plaket odasıymış sarayın. 100 yaşına gelen kişilere 170 binden fazla evliliğinde 60. yılını dolduran çiftlere de 540 bin tebrik tele, telgrafı göndermiş. Bravo. Bize de tebrik gelir ediyorum. mi acaba Vefa. bu günlere? Vefa kraliçesi. Bu günlere evet. ulaşınca acaba bize, dünyadaki herkese mi geliyor yoksa bir kamerada mı olman gerekiyor? Tabii. Ya herhalde Herkesin. bize de gelir. Yani biz de atıyorum yayın hayatımızdaki 50. yılımızı falan kutlarsak bize verir. Gerçi biz yayın hayatımızda 50. yılı nasıl kutlayacağız ya? Şimdi kaçıncı yıldayız? 13. 13. <Gülüyor> Şey ee, 37 sene kaldı ya şurada bir şey değil. Yani kaba bir hesabımla benim. Bir kişiyi sör yapacağız. 76 yaşıma geldiğimde kık. mevzuatı bitireceğiz. Aa, iyi aslında devam da ettirebiliriz gibi 45 geliyor. 45 binden fazla Noel tebrik kartı doldurup göndermiş. Kendisi doldurmuyordur herhalde değil mi bu kartları? Tek tek. Hep sıkılıyordur herhalde ne yapacak ya Kocasına o kadar. Doldurdu. Yalamatik vardır ya. <gülüyor> ya. Yalamatiklerle fışt, fışt, fışt diye doldurursun. Ne olacak? Ondan sonra e, puding vermiş bol bol. Bol bol, bol puding. Bol Sağlığımı pudinge boşayım. Puding yiyorum. Puding. Ondan sonra 129 kez portresi çizilmiş ve mankenlik yapmış. 129. Zaten öyle bir duruşu var. Hayatının yani. dolu Normalde... dolu yaşıyor diyebilir miyiz kraliçe için? <gülüyor> Hakikaten e, hepimize ibret vermiş. Kaç vesiktesi. tane vaftis çocuğu var? Oo. 1500. Ne 1500 ya? Temiz ya. Et, dünyanın yarısı onu. Ödü, yani dünyanın ödül gibi yarısı. düşünmeyin bunu. Vaftis çocuğu ya. Vaftis vaftiz bebe. Yani vaftiz Sekiz mi? Ha, öyle bir şey düşün. Yani yani. Daha, ama yani biraz daha Kraliçe 60 yıl diye düşün. 60 yıl. Her sene bir vaftiz 60, yapsa. Üretipli bir kadın olduğunu düşünelim. Senede bir vaftiz. Kaç yılda bir e, şey olur? İki yıla bir vaftiz olsa. Olsa kaç olur? 30. Bravo fire. Yaklaşık e, 600 yardım kuruluşunun da şu anda başkanı kendisi. Hangi neyin başkanı olduğunu ben de karıştırıyorum diye açıklaması var. 600 e, yardım kuruluşunun da bütün belgeleri falan kendisine geliyor saraya. Oho sarayın ne oldu? Bir ödül odası var. Bir belge odası var büyük ihtimalle. Arşiv, arşiv artık. Dergi mergi gönderiyorlardır zaten mergi değil mi? Abonelikleri zaten. var. Yılbaşı tebrikleri için 3 oda. Ya 85 yaşındaki kadın yediğini içtiğini hesaplayacaklar artık. Ayıptır ya. Ya şu kadar şey yedi. Bu Rakam, kadar kuşburnu yedi. 3 ton. 85 arkadaşlar. yılda 3 ton kuşburnu yedi. Eğer 3 yıl daha tahtta kalırsa... E, ...Viktoria'nın rekorunu kırıyormuş. Victoria Hadi bakalım. en uzun süre... E, kalan, kalan kraliçe. İkinci herhalde değil mi Victoria? Victoria işte şeyde. Victoria birinci ya. ikinci Victoria. diyor. İkinci Victoria'dan başında. İşte başınız. 19. Birinci mi? İkinci mi? Hatta ama. İki o. 19. Küçük 100. çocuklar da dinliyor. Hangi Victoria? Hangi Victoria? Sınavda çıkar. Birinci Victoria mı? ikinci Victoria mı? İkinci olan. İkinci Victoria. Hafif topluca olan. Onu Seyfo e, resimlerinden hatırlasınlar. Hafif topluca mı olan? Koca döneme damgasını vurdu. Victoria dönemi diye bir şey var yani. Tabii canım. Yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Neler olmuş neler bitmiş. Öncelikle bir Victoria'nın ikincisi olmadığını bir kere daha hatırlatalım. hatırlatalım. Yani bizim de terbiyesizliğimiz, Ege'nin işte başının altından çıkan bir takım şeyler. Siz de hazır mısınız ikinci diye atlamaya? Ben tarihini biliyorum da bir iki diye ben insanları isimlerine göre sıraya koymak benim. Yani hoşuma giden bir şey değil. Ya vardır bir de muhakkak Victoria diye birileri vardır ama yani. Bir gün ikincisi de olacaktır. Yani diye e, umut ediyoruz. Peki teşekkür ediyoruz onu düzeltmesini yaptığımıza göre. Justin Bieber'ın ağzını burnunu kırmışlar. Aa nerede? <gülüyor> yani çekim için kırmışlar işte şöyle ha. güzel e, insanlar şöyle bir e, Justin Bieber'ı seven olduğu kadar bir o kadar da tiksinen insanlar var. Onları da bir araya getirmişler onların içine nasıl rahatlatabiliriz bir takım fotoğraflarla rahatlatabiliriz diyerek Justin Bieber'ın bir dergide yayınlanan fotoğrafları boksör Justin... oluyor orada da ağzını burnunu kırıyorlar <gülüyor> işte bir takım yürekleri makyajdan mı makyajdan Makyaj... çünkü Ama Justin o kadar Bieber'da olsa çike. şiddete hayır diyoruz Hayır biliyorsun yani Justin Bieber'ın şiddete hayır mı kampanyamızın adı yani o da olsa o da olsa bile evet, yani. Justin Bieber olsa bile diyor Oktay Bey e, şiddetin her türlüsüne karşılıyoruz. Ee, Bu arada e, Justin <gülüyor> Bieber's şeyin Yok, tisse, Justin dinleyicilerimize Bieber. teşekkür ederim. Zeynep Hanım Victoria'nın e, tek olduğunu biricik olduğunu hatırlatmış bize. E, onun dışında pulmatik demiş. O demiş yalamatik değil demiş. bir diğer dinleyicimiz. O demiş pulmatik Ama demiş. Pa parmakları da basıyoruz bazen. Yani şimdi pul ve parmak ikisi de yalanarak işle kazanıyor ya sayfa çevirirken veya pul yapıştırırken. Tamam. Pulmatik sadece pulu ıslatan bir şeymiş gibi görünüyor. O zaman pulmatik ve parmakmatik diye ayrı şeyler mi var? Parmakmatik ne demek zaten? Yani evet onu o zaman onu Huni gibi bir şey yaparlardı. Parmak parmağımızı matik, içine içine daldırırdık. Parmakmatik bir cihaz. Hı hı. İçine parmağını koyuyorsun. Parmak olup olmadığını söylüyor sana. Hı, evet. Tamam. Bir parmağa bakıyor parmak <gülüyor> diye Bir de parmaklayana bakıyor adam mı diye. Öyle bir şey. Dur e, bakayım dinleyicimizin açıklaması var mı? E, onunla ilgili. E, White Rabbit. Videomuzda dinleyicimiz yalamatiğin asıl adı pul süngeri. Pul süngeri pul özür dilerim. Pul süngeri. E ee, yine aynı şey oluyor senin söylediğin değil mi? Evet yani sadece pulu, pulu şey yapıyor. Evet başka ne var? Başka olmuş? ne var evet buyurun. Ee, şöyle bir bakıyoruz. Başka da çok e, enteresan şeyler e, yok yani öyle bugünden çok bir şey beklemeyin. Herkes kendini güneşin sıcaklığına vermiş. Herkes yatışta. Ee, şöyle bir bakıyoruz ee, neler olabilir Burada neler vardı olabilir. olabilir? Evet. Örüvizyon'deki sıramız belli oldu. 4 mü? 40 ee, olmadığı için 4 mü dedim <gülüyor> Bu Örüvizyon temsilcimiz Can Bonomo 24 Mayıs'ta gerçekleşecek yarı finalde. Çok var mı ya. ya biz çok erken başlamadık mı bunu tartışmaya? Daha tartışmıyoruz ki ya sıralamamız belli oldu. Konuşmaya mı diyorsun? Yani konuşma işte. E şarkı gibi belli gibi. olmadı ya her seferinde değişik bir şeyle geliyor gidin. O yüzden yani Daha şimdi kanal değilim. kanal dolaşacak değil mi Can Bonomo? Diğer evet. ülkelerde programlar çıkacak. Bizim de talk show'larımızda yabancı ülkelerin hmm. temsilcilerinin şarkılarını dinleyeceğiz. Ama ne eğlence ne eğlence. <gülüyor> Sema Yankı ile bir araya gelir büyük ihtimalle. Muhakkak muhakkak geldi bile belki de. <gülüyor> o da, o <gülüyor> o da, o da, o da olabilir. olmuş olabilir. 13. sıradaymış ee, şız. Ya uğursuz Yenip gelecek lende. falan diyenler olursa hiç şey yapmasınlar. 13. sırak iyi bir sıralamada iyi bir yer. 20 tane de, de, Valla Yankı ile bir araya gelmiş var. Yani ben ya olsam orada... zaten ilk hemen Semiha Yankı. El almak gerekiyor tabi ilk yarışmacı Hepsi Ama Semiha Yankı'dan mı? Bir önceki seneden şey olması gerekmez mi? Bir önceki seneden ne öğrenecek? Abi göbeğini içine çek. Ben onu öğrendim yani. Göbeği içine çek çünkü biz o yüzden daha ilk elemeyi geçemedik. Göbeği içine çek. İstersen arada bizim şarkıyı dağıta. <Gülüyor> Yeterli. <gülüyor> ee, Semiha Yankı da 13. sırada yarışmış. Ee, ve sadece ha, da neler yapacağım 13. sırada yarışmanın püf noktaları Monaco'dan 3 puan alarak sonucu olmuştu diye Sema Yankın şarkısının da ne kadar güzel olduğunu da bir daha hatırlayalım O zamanlar tabi çalacaksın diye düşündüm ben de var mıdır? Bir bakalım. Bir bak bakalım. Seninle bir dakika mı yazacaksın oraya? O yoksa İskender Doğan'dan bir şey çal. Semiha Yankı mı yazacaksın? Evet radyomuzun arşivine Semiha Yankı yazdığımız zaman aradığınız kriterlere uygun şarkı bulunamadı. <gülüyor> şarkı bulunamadı. Ama hakikaten de çok güzel şarkı. O zamanlarda ne oluyor bunlar niye katılmış diye Türkiye'ye bence e, bugün de var olan politik yaklaşımla şey yaptılar. O şarkının hakkı o değildi. Doğru. 2010 yılında da Yüksek Sadakat puanlamada 13. sırada kalmış. yarı finali geçmeyi başaramamış. olmuş. Geçen sene kim? İşte Yüksek Sadakat geçen sene. 2010 Liminol. demiş. 2011 diyecekmiş de yanınız. yanlış. Öyle değil mi? Bir sene yani, uh, evet, unut evet. gibi bir şey yok. Geçen sene Yeşil Pantolon <gülüyor> temsil edildik. Vallahi ben pantolonun rengini göremedim. Ama şarkı hakikaten böyle sağlamdı. Yüksek Sadakat bir daha söyleyecek mi o şarkıyı konserlerinde falan? Bilmem söyler mi Oktay? Söylesin. Bilmiyorum ki söyleyebilir ya. Ya duyalım canım o yani sonuçta yapılmış bir şarkı. Onun da zaman zaman duymaya ihtiyacımız var. Neydi o seni giden şarkımız diye aklımızda soru kalacağına yüksek sadakat söylesin, söylesin de ne, ne olur yani? Tabii ne olur ya? e, ne, ne tip bir sürü şarkı dinliyoruz? Hiç onlara sesimiz çıkmıyor. Evet e, bu saatimizi de birazcık şenlendirelim evet, o zaman. Evet hızlı hızlı bakıyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası olarak sabahlar devam ediyor. Seviyor sana severler. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Bazı e, ben kişisel şeyler yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Kişisel şeyler mi? Koridorda bir çağır, çığırışmalar duydum onunla ilgili şeyler Yok mi? yok hayır ya bir haber bir verirken. Bir yaşadınız beni de hiç çağırmadınız. Ege gel biz coşuyoruz dediğinizi duymadım. Coştuk ya, ya coştuk, coştuk anlık, anlık coşkular bunlar ya. Yani. Yani, evet, anlık, anlık, anlık coşkular bir anda coşkular yapıyoruz anlar. bir anda dibe vuruyoruz. Yani manyak gibi bir şey olduk. Ee, bir açıklama var. O açıklamayı vereceğim ben müsaade ederseniz. Ee, Sakarya'dan geliyor bu açıklama. Özel bir televizyon kanalında hafta içi yayınlanan Kuzey-Güney dizisiyle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok meraklı bekliyorum. Onu da çok sevdim. Çok heyecanlandım ya. şu lafı edeceğim diye ya. Bu akşam. <gülüyor> özel bir televizyon kanalı lafını edeceğim diye çok iki saattir yerimde duramıyorum. Ya, ya. Resmen tahrik oldu adam. Ben onu söyleyeyim. Diye, duruyor duruyor. Özel bir televizyon kanalı diyor. Ne diyorsun Oktay diyorum. Anlaşılmıyor. Sen kulağına onu mu söylüyor? Evet öyle. fısıldayıp sen de itmeye sen çalışıyorsun. Televizyon kanalında yayınlanacak. Ne diyorsun diyor böyle. Bir de bak şimdi bile söyleyince tüylerim diken diken oluyor. Ee, ne kadar güzel. Kuzey Güney dizisinde Kuzey karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un cep telefonuyla konuşma e, şeyini biliyorsunuz. Bir çemini biliyoruz evet. Parmakta du yüze rapt etmek. Kulağı rahat etmek. <gülüyor> rahat ediyor, evet. Alttan destek almaksızın sadece dıştan baskı uygulamak suretiyle işaret suretili. parmağını yamultmak suretiyle. Evet. Ama tabii o telefonun biçimiyle modeliyle de ilişkili. Eski Her telefonu yapamazdı onu. Bu yassı olması gerekiyor telefonun. Biraz tabii. geniş yüzeyli. Telefonunu nasıl yapamasın yaparsın? Eskiden ne? daha topluydu telefonlar. Böyle biraz daha Çevirmeli telefon mu o kadar mı eskiye gittim? Çevirmeli telefon diyeceğim eski böyle İlk cep telefonları telefonla. biraz takoz büyüklüğündeydi ya onlar. canım yeteri kadar gü güçlü bir işaret parmağıyla öyle yapmak şey yaparsın o mu Rapt etmen gerekiyor. E i̇şte rapt evet. etme neyse boşuna şey yapmayalım ee, sonuçta nasıl rapt edersen et. Ee, bu demiş sağlığa çok zararlı. Kim Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Osman Hocamız Elektrik ee, elektrolikle sağlığın tabii ki alakası vardır da ikisi birbirinden biraz robot sağlığı işte ha, ha o şekilde diyorsa tabii ki bu biçimde telefonla konuşmanın ben tam anlayamadım yani haber de yetersiz belki de o yüzden anlayamadım belki de gıcık oluyordur hani ben gıcık oluyorsam dışarıda herkes gıcık oluyordur siz öyle artistik yapıp böyle konuşurken birisiyle papaz olma durumunuz ortaya çıkabilir diye koca profesöre de gıcık oldum demek yakışmıyor yakışmıyor bilimsel yani, bir şey, şey, de... şey eline dirseğine yük biner falan diye açıklasaydı yine yine şey, dirseğinize yani. yük biler onu kalçanıza aktarmanız lazım. Evet yani bu şekilde olursa kolunuz sakatlanır falan. Çünkü dirsekle 90 derece bir açıyla durması lazım bildiğim kadarıyla. E, yani, yani Kıvanç Tatlıtuğ'un o duruşunda bence e, böyle bir mistikte bir hava var. Hmm. Yani o telefonun da ince kullandığı. Aha. Böyle sanki parmağını yani tabii yeri yanlış da şakağına olsaydı mesela böyle bir e, zihin gücüyle bir takım sesleri algılıyor duyuyor gibi olacaktı. kulağını Şimdi uzak. kulağını tutuyor ama havalı görünüyor uzaktan baktığında. Çok hava şey gibi görünüyor ile. diyorsun. Evet şakaklardan e, sanki ses transferi yapıyormuş gibi. Bak adamın etkilendiği şeyler ne kadar güzel. Yani bol bol uzak çekimliyor. Evet bol bol uzak çekimle bunu sağlayabiliriz. Neden demiş. zararlıymış? Ama normal cep telefonuyla konuşmanın ne zararlı kadar zararı yani. varsa bunu böyle zararlı. de konuşsanız zararlı. Efendim demişler böyle zarar olmaz diyor. Böyle de zararlı. Tutuş şekliyle dediğim gibi yani ne ayakısı var ayrıca bir zarar veriyor mu vermiyor mu öyle verilmiş çünkü Ya bilgi. bırakın onları demiş. <gülüyor> öyle demiş kalkmış gitmiş büyük ihtimalle. Hocamız çok teşekkür ediyoruz. Bu biçimde telefonla görüşmek insan sağlığını oldukça fazla tehdit ediyor diyerek. Bence orada şey var. Yani kapatırken düşürebilirsin telefonu. Düşünme evet. ihtimali çok yüksekti. Ya Onu alıp bir de şimdi böyle böyle konuştun güzel. Sonra nasıl elinin avucunun içine alıyorsun Hemen, tekrar böyle, böyle hani onu. Çok da zor bir şey değil tabii ki ama. Artiste o kadar sersin madem ne yani kime havan kime oğlum. Yani şöyle açıklama yapsaydı daha mantıklı mı olacaktı? Yani güzel bir konuşma tarzı ama evet. cep telefonunu yere düşürme ihtimali tabii. yüksek olduğundan tehlikeli. Telefon da pahalı. Telefon da pahalı kafayı böyle akşam akşam dünya kadar masraf Masraf çıkartmayın başımıza demiş hocamız da sinirli seçeyim. sinirli konuşuyor yani o. Bir de niyeyse aynı ak konuşmaları. Akşam yapıyor açıklamasını. Akşam akşam diye böyle bir şey diye ayrıca vurguladı. Geceleri konuşuyoruz. Geceleri konuşuyor. Evet. Evet, e, teşekkür ediyoruz ve bir ev beylerine doğru bir yolculuğumuz İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin yaptığı ev işlerini adam gibi yapmadıkları için kadınların haftada en fazla en az 3 saatlerini onların yaptıkları yamuk yumuk işleri düzeltmeye ayırdığı e, belgelerle e, tespit edildi. Onu ha. ben en baştan yapsaydım daha kolaydı benim için. Yani şey. ne güzel söz. Lafı da her seferinde ediliyor muymuş. Bence bu Bilinçli şey haberler. Hmm, ne? Dezenformasyon haberleri. Dezenformasyon derken diyorlar ki kadınlara işte işte siz kocanıza hiç iş vermeyin. Dön dolaşacak size kalacak o işler gene. Bir takım yani. erkeklerin verdiği mesajlar Aa, anladım şey ne? Sübliminal mesaj mı bu? bu yani vayağı, böyle, sübliminal bir, falan da değil. Yani, yani Olabilir zahmet diyor. Bir kısa mesaj var Aslında bir sübliminal mi? mesaj var o yani. Uyanık olmak lazım. Kadınların bunları uyanık olması lazım. SMS diye geçer. Peki. Ee, erkek bulaşık yıkadıktan sonra affederseniz lavabo tezgah bilmem ne su içinde kalıyor onları adam gibi sıyırtarak e, kuru hale getirmiyor. Sıyırtın demiş. İçim bulanıyor. Ondan sonra düzelttiği yatağı yamuk yumuk düzelttiği için maymun gibi duruyor yatak. Ne yapıyorsun? Tekrar yapıyorsun. Yıkadığı çap çıkıyor musunuz çamaşır falan? Hiç. Ben Helvi, yıkıyorum. Yıkıyorum. Ben o çamaşır yıkamaya da bir iddadan başladım. Sonra bir gün tişörtünü boyadığım için. O bana yasaklandı. Şu anda evde çamaşır yıkamam yasak. Ha ne güzelmiş ya aradan sıyrıl yani. Çamaşır makinesinin kurutma özelliği hiç kullanılmıyor diye. Hı. Bu çamaşır işini ben üstüme alıyorum falan dedim. Ben çünkü bir aletin bir özelliği kullanılmıyorsa huzursuz oluyorum ya. E, kuruttun da rengi mi çıktı? Yani işte bundan sonra... Kurutma aşamasına geçememiş benim anladığım renklerimiz. Sistemi ben kuracağım falan dedim. Ha, Ondan sonra o sırada da sistemi kurarken araya bir şey kaynıymış renklerin arasına. E. Ondan sonra da boyalı çıkınca sanki onu ben boyamışım gibi oldum. Bahşiş ister duruma düştü adam yani. yani Şört çıktıktan vallahi. sonra bülge falan diye kaşlarını da kaldırarak konuşuyor. Ben bir de renkliler niye birbirini boyamıyor onu anlamıyorum. Yani Bebileni renkli... tutuyorlar demek renkli ki. Renkli çamaşırların arasında bir tane beyaz girdiği zaman bu boyanıyor ya. Hı -hı. E o zaman o renklilerin hepsi boyanmıyor mu? Bak ne kadar güzel. Adamın ne kadar mantıklı açıklamaları var. olmuş 2012 hala çamaşırları yıkanırken beyaz renkli diye ayırmak... Yani Be bir beni biraz yani ürcü müsün sen? Biraz şey yapıyor yani beni bir rahatsız ediyor yani. Ayırmamak lazım. O Ayırmamak yüzden lazım. o teknolojinin bulunması lazım. Ne kadar beyaz ne kadar renkli? Yani o da çok büyük bir soru. evet bazıları var yani hiç o kadar renkli gibi durmuyor içinde bir iki parça. Gri başka... gri renkli mi? Yani bak al açık gri hem de beyazla mı açan mor e, renkli. mor da bir renk. Mor da bir renk. Evet mor da bir renk. beyaz tişört üstünde azıcık yazı var şimdi. Ne yapacaksın onu? Ya. O tartışma hep benim karıda kafamda ya oluyor. Yani not almak lazım. Çünkü her seferinde Şimdi bir şekilde tekrar üzerine düşünmen lazım. Hoca sepeti oğlum. döküyorsun zaten leş gibi kokuyor. Onlara bakarken bir de orada şey yapacaksın... Beyaz gibi. işte not beyaz gibi. not alarak çamaşırı kazan. Mesela çamaşır makinesinin hemen güzel yanında. Güzel bir Excel tablosu yaparsın. Bir, bak ben sana yok söyleyeyim. Yok yok yap yap Excel. Bir tane egzer. küçük şey, küçük defter, bir kalep. Yok yok, yok. Excel tablosu duvara. yap Oktay. Kurban olayım bir tane beni kırma bir Excel tablosu yap ya. Dübel attın mı duvara zaten her şeyi tutar. Ben <gülüyor> At dübeli. Bak bir tane leyan tamam mı? İçine deterjanı dur. Hilti ile karıştır. <gülüyor> en güzel öyle olur. <gülüyor> ya yani tabii sizin böyle... Ne yaptın Ne yaptın sen burada? Bir şeyler yaptım. Bir <gülüyor> Yık şeyler, şeyler yaptım. Ya i̇şte bende de durum tam tersi. Şimdi benim bekarlıktan kalma çamaşır makinesi olduğu için onun dilinden bir ben anlıyorum. Mesela benim... Küfürlü mü konuşuyor Rahat <gülüyor> yetişmiş bir, öyle mi? Tabii biraz rahat yetişmiş mi? Bir gerekliği var. Bir de mesela deterjan kabul etmiyor. Mesela deterjanı koyuyorsun, çamaşırı yıkıyorsun. Güzel. Onurlu bir makine. <gülüyor> Onurlu bir makine. Ben yıkarım. Çünkü Bana dünya sizin... kadar para verdin. Ben bunu deterjanı yıkadıktan sonra... De ben sizi bekarlık döneminizden kaldım Fahir Bey Ama o şey yapman lazım. Onun mesela deterjanı koyduktan sonra <gülüyor> kapağını açıp bekleyeceksin elinde bir bardak suyla. O deterjanın su gelmeye başlıyor ya. Yukarıdan destekle su boşaltarak o deterjanı içine katmaya çalışacaksın. Hmm. Bunlar yapılmadığı için bunlar tabii zahmet. Yine ee, sen tuvalet duruyor değil mi çamaşır makinesi? Tuvalette duruyor. Nerede duruyor? Yani ben hayır. bir tek Ege'de gördüm zaten mutfakta bu sen, makine, şey, çamaşır, çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi çalışırken rahat rahat tuvalet ihtiyacını girebiliyor musun? Yoksa öyle o tip bir hasta Partik... rahatsız oluyor muyum diye mi soruyorsun? Yok ben çamaşır makinesi adına sordum. Çamaşır yani yani makinesi o benden rahatsız oluyor olabilir bilmiyorum. Çünkü ayrı bir vücut bulmuş anlattıklarından sonra. Yani elinde bir bardak suyla bekliyorsun <gülüyor> bitirdiği zaman onlara beni yapmam için. gerekiyor. O yüzden bu onu şey söylüyorum. Yani ya. hakikaten e, sıkıntı verici bir hadise. E, ve bütün, affedersiniz Çamaşır üstüme kaldı. Neyse e, bu da doğru düzgün yapıyorum onu da belirteyim. E, yıkadığı çamaşırlardaki çorapları eşleştirmek hakikaten sıkıntı verici eğer... Onu ben bir zeka oyunu olarak gördüğüm için onu da ben yapıyorum. Nasıl? Nasıl nasıl? Ya, o, o kadar söylüyor ki işte çorap onu alıyorsun. İyi de bazılarını desenler birbirine o kadar yakın ki çok yakından bir incelemeyle adeta bir bilim adamı hassasiyetinde yaklaşmıyor. Yani yani. Ben çoraplarımı yapsın. beşli takımlar olarak aldığım için <gülüyor> takım içinde dönseler de... Beşi beş lira bir. olanlardan Aha. da. Abi ne kadar güzel ya ben de bu sisteme dönerim. Hiç Et, uğraşmıyorsun hepsi aynı olduğu için. Ucuz çorapçılık. İkili ikili şey yapıyorsun değil mi? Vallahi son e, iki yıl öncesine kadar yedi yıllık çorap takımım vardı benim. Bülge bunları lütfen atıyoruz artık falan. Yo o giyilir ki diyordum ben. Çünkü sonuçta ayağı giyiyorsun. Ayağı giyiyorsun. Esas yeri yırtık falan değil. Bilekler yırtık mı? Haydi <gülüyor> gayet güzel. Şu diyaloglardan da anlaşıldığı üzere evdeki bütün zeka oyunlarına geç <gülüyor> <çözüyor. gülüyor> Bak ne kadar güzel diyor. Bunları lütfen atıyoruz diyor. İşte, ayağı Diye bir cevap. Ne kadar güzel. E. Kestanenin lideri neresi? Nerenin lideri? Kestanenin. Kesli. Eee... <gülüyor> Bursa kestane tatlısını yapan. Ser deminki cevabından oldu. dolayı ilk tahminini yok sayıyoruz. Fahir. <gülüyor> Eskişehir. Kestane üretimi açısından Türkiye birinciliğine yükselen il eski lider Bursaydı. Evet doğru. Ama şu anda değişti lider. Manisa mı? Değil. Hadi be. Ne ya bu? Ya biliyorum oyun? bu ili bilince bütün ismi bitecek <gülüyor> haberin. Ama olsun. <gülüyor> hani başka bir şey beklemeyin. Onu başka söyleyeyim Tamam ben buldum. Bilecik mi? Bil, Bilecik. Bil ne ya? Bil, bilmekten Bilecik. Peki ben tahminde buldum başka bir şey daha ne? Bir, bir tek il ismi var diyorum. İl iyi olmaz olabilir mi? Şey olabilir mi? Şerefli Yok. koçisar. <gülüyor> hayır, ilçe ilçe şerefli koçisar. Şerefli koçisar. ...il sözü veril ...yani il olacaksınız sözü verilmiş... <gülüyor> ...ilçeler de tahmin edilebilir Fahir. Ver. Şerefli konuş. Ayrı bir tartışma konusu açalım yani. Mesela. Mert. We want to be a city. Türkçe söylediğiniz anlamadınız tabelasının olduğu yerleri düşünüyorum. Evet. evet. Neresi olabilir neresi olabilir başka? Yalala. incir incir de çok şey burada. Bol, bol bak. Hmm. Kesin Manisa. Kesin Manisa diyoruz. Biz. Manisa'da da ben mi söylemiyorum? <gülüyor> Mahsus yapıyorum yani. Mahsus yapıyorsun. Zeytin de bak çok önemli. Bak zeytin. Gemlik mi? Ayvalık mı? Ayvalık mı?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 bu da bize bir neşve oldu Oktay. O zaman kestanenin hamallığını Aydın yapıyor. Güzelliğini Bursa mı yapıyor hala? Çünkü Aydın'ın meşhur kestane tatlısı diye bir şey duymadık. E, olacak demek ki bundan sonra. Onu nasıl soyuyorlar aslında onun bütün zorluğu da o. Kestane bütün tatlısı yapmak kestanenin için. Kestanenin kabuğunu çıkar. Sakallar çıkıyor ondan sonra. He. Sakal ne ya? Sakallı kestane yakalama ne? Ya? Kestane, kestane, kestane sakalı diye bir şey vardır. İşte tabii bir şey. Sakal çıkıyor tabii kestane. Tabii, var. Seçimden önce kestane seçimden sonra kestane. <gülüyor> Hatta. Bazı adamların sakalları da bir kestane şeyine benziyor onu soyması zor zaten. Şekerinde Kimsani bir şey yok Allah Ay vallahi billahi. Bir günün daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ziyadesiyle doyduk. Kadın 45'ine kadar Kadın 45'ine 61 ne? kez nokta nokta yapıyor. Sorusun cevabını. Kadar 61 kez doğum yapamaz. Şükrediyor. <gülüyor> doğum yapamaz. Bak, bilimsel düşün. Fail. <gülüyor> 61 kez doğum yapamaz yapıyor. Oldu mu? Oldu. Bir öğretemez. 2 gündür öğretemedim ya. Nokta nokta yerini söyleyeceğin tamam. şey. Nokta <gülüyor> nokta gündür... yerini koyunca anlamlı bir şey oldu Bence 2 gündür öğretemediği şey Türkçe. 61 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kez ne yapabilir ya? 45'ine kadar 61 kez. Aa bitmiş zamanımız ya. Yani. Diyet diyet. Diyet mi? Diyet saat 10 <gülüyor> tamam. Hadi diyet. İşler. Sıkıntı. Dersler. Stres. Ofis yaşam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 Modern sabahlar soner